Varşova iklim zirvesinden. Günaydın Gökşen. Günaydın. Merhaba Gökşen. Günaydın can. Nasıl durumlar orada? Epey hareketli görünüyor. Evet. Yani bugün hele iyice hareketlenecek herhalde Zira Ee, üst düzey yetkililer, bakanlar bugün ulaşmaya başlıyorlar. Bugün açılış var. Ee, daha doğrusu üst düzey e, toplantıların açılışı var. Başlangıcı var. Dolayısıyla bugün biraz daha hareketlenecek gibi. Dünün önemli iki konusu vardı. Bir tanesi içeride, bir tanesi dışarıdaydı müzakere salonlarının. Dışarıdaki kısmı zaten dün sabah da konuşmuştuk. Kömür ve iklim zirvesiydi. Kömür ve iklim zirvesinin açılışında Ee, Greenpeace daha doğrusu toplantı saat 9'da başladı Saat 7.30-8 arası Greenpeace'in açtığı e, büyük pankartla beraber Polonya'da e, Polonya'da kim karar veriyor halk mı kömür şirketleri mi diye bir pankart açtı Toplantının yapıldığı Ekonomi Bakanlığı'nın tepesinden aşağıya Dolayısıyla ve e, polis büyük ihtimalle bunu beklemiyordu Çünkü polis itfaiye gelene kadar e, bir hayli vakit geçti Bir o de, pankart e, saat 9'a kadar falan kaldı, kaldı. orada. Dolayısıyla bir de, de... hemen başlarda da bir de Hı? yerde şey aç, açılmış galiba. Dünyayı kim yönetiyor? Yani halklar mı? Şirketler mi? diye de. Evet. O, e, i̇lginç bir şey yani. Evet. Dolayısıyla o, o pankartın orada <gülüyor> uzun süre kalması bütün kömürcülerin e, o pankartın altından toplantıya girmelerine sebep oldu. Bununla beraber e, çok eleştiren de var ama bir bakış açısıyla iyi bir konuşma olduğunu söyleyen de var. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreter Yasası'ndan e, Cristiana Figueres Kömür ve iklim Zirvesi'nde bir konuşma yaptı. E, eleştirilebilecek yanları çok çünkü e, iki farklı bakış açısı sunuyor. Ben bir başka farklı bakış açısı sunacağım. İnsanlar genelliğe tamamı kapatılsın istiyor Ya da tamamı olduğu gibi devam etsin istiyor. Ama görmemiz gereken şu ki böyle olduğu gibi devam edemeyiz. Sizin e, petrol şirketlerinin planlarını gözden geçirmesi lazım. Dedi. E, yani gelişmetler düzeyinden bundan daha herhalde sert bir konuşma gelemezdi zaten. Ama baktığımızda yine de e, bence bir iki noktanın altını vurgulamış olması iyi. Sizin yani e, Kümüre yatırım yapmaya devam ederseniz modanın gerisinde kalıyorsunuz. Enerji artık ülkelerin enerji talebi bu yönde ilerlemiyor. Başka yönde ilerliyor noktasını söylemesi. İkincisi bizim hep söylediğimiz şu an mevcut rezervler çıkartılırsa zaten iklim değişkin durduğumuz mümkün değil. O yüzden bütün rezervler toprağın altında bırakılmalı lafını söylemesi. Bunu genelde biz şimdiye kadar hep kendimiz söylüyorduk kendi hesaplarımıza göre ama birleşmiş Milletler'den buna destek daha önce gelmemişti. Dolayısıyla e, bu da aslında bir gönderilmiş mesaj kömür sektörüne. Bununla An beraber. Evet. Bununla beraber. Pasco Sabido diye birisiyle de e, konuşmuşlar. Bu COP 19 şirket lobilerine bir kılavuz diye bir iklim haydutları ve Polonya hükümetinin ortakları, suç ortaklığı diye bir kitapçık yayınlayan Pascosa bir de öyle konuşmuş demokrasiyle. O da diyor ki buna, e, Christiana Figeres buna katılmakla bu toplantıya aslında meşruiyet kazandırmış oluyor. Yani kömürün de bu geleceğimizde bir yer oynaması gerektiğini söylemiş oluyor. Yani temiz kömür gibi karbon yakalama ve depolama gibi ispatı olmayan yani mevcut olmayan teknolojileri pratik olarak yani fizibilitesi evet. olmayan olamaz. Dolayısıyla Greenpeace'in güçlü bir mesajı vardı aslında şirketlere karşı demiş. Evet yani Greenpeace'in mesajı çok güçlüydü. Ben Benim söylediğimde yani, e, Christiane Figures hakkındaki eleştiriler mutlaka ki var. Yani çok sert eleştiriler de var. Ama orada verdiği ve kömür sektörüne verdiği mesaj da e, daha önce bizim çeşitli yerlerde söylemeye çalıştığımız mesajla evet. e, bazı noktalarda ortak dolayısıyla bu ortak olduğu noktalar ilk defa Birleşmiş Milletler düzeyinden e, kömür sektörüne mesaj olarak gönderiliyor dolayısıyla bu hani ne kadar diğer noktalarını eleştirirsek eleştirelim bu önemli bir noktası e, dolayısıyla hani bunu bir daha şey yapmak lazım bununla beraber Dün yine ün sahini yeşil gazetede haberini yapmıştı. Ee, aynı esnalarda bu kömür kömür ve iklim zirvesi başlarken de 27 tane bilim insanı, enerji ve iklim konusunda uzman bilim insanı bir ortak deklarasyon yayınladılar. Ee, bu deklarasyonda temiz kömür diye bir şey olmadığını anlatıyorlar. Dolayısıyla bu bizim e, Türkiye'de de çok sık karşılaştığımız temiz kömür yapıyoruz. O yüzden hiç kimseye zarar gelmeyecek diye bir teknolojinin aslında mümkün olmadığını, temiz kömür diye bir şey var olmadığını söylüyorlar. Her kömürü mutlaka ki işte insan sağlığına, iklim değişikliğine etkileri olduğundan bahsediyorlar. Dolayısıyla bu da dün dışarıdaki hava aslında buydu. E, dışarıdaki havanın içeriye yansıması da günün fosilinin... Kömür ve iklim zirvesini düzenlediği için ve bununla beraber müzakereleri kömür konusunu getirdiği için Kolonya'ya gitmesi oldu. gitmesi. Yani bizzat zirvenin yapıldığı yer. Evet. Yani temiz, verimli, düşük karbonlu kömür diye bir teknoloji yok. Kendimizi aldatmayalım diyor. Ve çok önemli önde gelen isimler var. Yani Shell Huber gibi, Christian Mates gibi pek çok önemli isim de var. Bilim dünyasında gayet saygın isimler. O Ümid'in yazısını da e, Yeşil Gazete ile beraber biz de açık radyo sitesinde koyduk sizin yazılarınızı da. Yani Hı. çok önemli bir e, mücadelede devam ediyor. Tabii şirket logolarının her tarafta olması yani BMW gibi, General Motors gibi büyük şirketlerin e, otomotiv dalında şey yapan şirketlerin ya da e, LOTOS var mesela Polonya Fosil Yakıt Şirketi petrol işinde onların logolarının olması bütün sigarada yani Dünya Sağlık Örgütü'nün aslında şey, bütün sigara şeyini sponsorize etmesi gibi bir durum değil mi aslında? Yani öyle bugün toplantın yani welcome back dedikleri bir şey var hoş geldiniz diye bir çanta dağıtıyorlar herkesin içinde Kolonya ile ilgili temel işte bilgiler var. Yani Varşova ile ilgili Varşova haritası. E, burada hiç kimse düşünmemişse diye atkı bere falan koydukları böyle bir çanta veriyorlar. O çantanın üzerinde iki logo var. Bir tanesi e, toplantının yani bir resim müzakeresinin logosu. COP19 logosu. Diğeri de dediğiniz gibi LOTOS logosu. Dolayısıyla daha girişten. evet, <gülüyor> evet Kömür e, şirketinin logosu. Dolayısıyla daha girişten nereye girdiğinizi anlıyorsunuz zaten. Ee, bunu o da büyük bir tartışma olmuştu şirketlerin buradaki müzakerelere taraf yani taraf değil de e, şirketin buradaki müzakerelerde gizli ve etkin rol oynuyor olması bununla ilgili de böyle şirketler e, her toplantı bittikten sonra ülke bize raporluyor o rapora göre durumu değerlendireceğiz dediler dolayısıyla e, yani ne kadar paranın hangi Şirketlerden geldiği ve bu şirketlerin hangi toplantıda ne kadar sık konuşma yaptığı, kimlerle ne kadar görüştüğü gibi konulardaki raporlamadan sonra aslında herhalde biraz daha net ortaya çıkacak şirketlerin oynadığı rol. Evet, Şu an bizim hissiyatımız her yerde oldukları, hatta yarın e, finans zirvesi yapılıyor. Şimdi şeyi söylemiştik. Korolek e, iş dünyası yani Polonya çevre bakanı. Ve aynı zamanda müzakereleri başkanlık eden bakan Bir iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını toplayarak bir e, toplantı yapacak demiştik hı hı. Bir alışveriş toplantısı yapacak Şimdi bu çarşamba gününe anons edildi Çarşamba günü ama e, iş dünyası ve sivil toplum dediğimizde sadece iş dünyası ile buluşacak görünüyor Toplantının iki moderatörü var Bir tanesi kendisi bir diğeri de Bloomberg dergisinin ekonomi başyazarı. Dolayısıyla baktığımızda sanki sivil toplum dediğimizde ortaya çıkan tek sivil toplum şirketler. Evet. Senle ilk konuştuğumuzda Ekonomik yani üçlü oturumlar olacağı yani üç kanadın temsil edileceği şeyi söylediğin zaman ben de ona biraz şaşkınlık göstermiştim yani şirketlerin bu düzeyde. Böylesine bir varlık göstermesi ilk defa oluyor şeyde birleşmiş milletlerde. Hatta BMV'nin ne gibi bir rolü olduğuna da baktık. Baya ilginç şeyler yapıyorlarmış. Mesela Angela Merkel'in partisine Hristiyan Demokrat Birliği'ne baya ciddi paralar aktarmışlar BMV'nin sahibi olan aileden. Yani çok milyon 250, 750 milyon avro filan. Ayrıca Litvanya başkanlığına da mesela 180 tane araba tahsis etmişler. Araba hediye etmişler filan böyle şeyler var. Ve Polonya'nın da büyük linyit kömürü yapan PJ devlet şirketi de yeni kömür şartlarına gelişiyor, kömür kömür termik santrallerine kömürlü ve onların da sponsor sponsorlukla logoları falan görülüyor. Çok tuhaf bir durum var yani aslında. Evet, aynen öyle. Ee, yani bu, bu toplantının da hani ilk defa yapılıyor olduğu ve Açıklandığı andan itibaren 3 bileşeni olacak, hatta 4 bileşeni olacak diyorlardı. Şirketler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler. Dolayısıyla şimdilik sadece hani çevre sivil toplum kuruluşları, bilim insanları, gençler gibi diğer sivil toplum kuruluşları değil, aynı zamanda yerel yönetimler gibi bu işin çok önemli bir başka ayağının da şimdilik dışında bırakıldığını görüyoruz. Sadece sanki şirketler ve e, bu toplantıya başkanlık eden, Polonya Çevre Bakanı arasında gelişecek gibi görünüyor. Dolayısıyla yani um umarız öyle gelişmez diyebiliyoruz. Yani, yani, gazeteciler, gazetecileri da? alıyorlar mı peki? Yani sivil toplum yani, açık, işte. açık, herkese açık evet. Herkese evet. açık ama e, başkanın iş dünyasıyla buluşması ismiyle gerçekleşiyor dolayısıyla. <gülüyor> evet. <gülüyor> bakalım. Onu göreceğiz. E, bir başka müzakere sürecinde önemli bir noktada Bu biliyorsunuz 2014'e, 2015'e giderken yeni bir anlaşmayı tartışıyoruz burada ve en önemli gündemlerimizden bir tanesi o aslında. Ee, dün burada o müzakerelerin o kısmını yürütmekle sorumlu olan iki tane eş e, moderatör var diyelim. O iki eş moderatör bir ortak metin sundular şimdiye kadar. Bir haftadır tartışmalar devam ediyordu. Her ülke kendi pozisyonunu tekrar ediyordu. O ülkelerin pozisyonlarından ve o ülkelerin özellikle altını çizdiği noktalardan yola çıkarak bir e, 2014'te anlaşmanın içeriğini nasıl doldurmaları gerekiyor diye bir e, taslak ilkeler ve şimdiye kadar konuşulan konuları özetleyen bir metin hazırladılar. Bu metin e, şeye sunulacak, Bu bugün öğleden sonra açılan üst düzey müzakereye sunulacak ve orada tartışılmaya devam edilecek. O yüzden dün gece geç saatlere kadar e, onunla ilgili ülkelerden görüş alındı. En son artık toplantıda konuşan ülkeler şey diyorlardı. E, biz çok açız 3 saatte 5 saattir de toplantıdayız ama şunu da söylemek isteriz ki diye konuşuyorlardı. Dolayısıyla kesildi. Tekrardan bağlanacağız bu arada da. Açlık demişken aslında Gökşen'e de şeyi de soralım. Açlık grevleri de devam etmekteydi özellikle Sanyo'nun Filipinler, Filipinler de ama ona önce ilk gün 30 oldum. ondan sonra da daha yüksek sayıda 100'ün üzerinde sayıda katılımcının da iştirak ettiği biliniyordu. Alo? Henüz bu şeye bağlantıyı sağlayamadık. Bu şey meselesinden bahsederken özellikle de bunun şirketlerin katılımını sağlamaları şöyle de bir bilgi ek bilgi verebiliriz belki Ekim ayında var şu Polonya başkanlığıyla yapılmış ön görüşmeler var. Onlarda da sadece iş çevreleri çağrılmıştı. Yani sivil toplum NGO'lar, NGO dediğimiz hükümet dışı kuruluşlar, akademikler akademiyadan insanlar ve gazetecilerin katılmasına izin verilmemişti. yani Dolayısıyla böyle bir çok önemli dışta bırakma durumu var. Özellikle şirketlerin çalışma modeline uygun geliyor. İkincisi de 13, şu anda 13 sponsor şirket var ve ilk defa bu derecede yüksek bir şirketlerin hakimiyeti görülüyor. Bir Birleşmiş Milletler toplantısında bu da bayağı ciddi bir şey. Evet, Gökşen'le beraber devamını getiremedik ama zaten konuşmanın da sonuna gelmiştik ve Polonya'ya verilmiş olduğunu da böylece teyit etmiş olduk yılın fosili ödülü bu kömürlere kömüre hizmet etmekten dolayı. Ne yani ne yaparlarsa yapsınlar ellerini çabuk tutsalar iyi olur. Çünkü onlara kadar ulaşmaya başladı bu iklim olayları. Dünyanın dört bir tarafından bahsediyorduk bu iklim olaylarından. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hortumlardan Filipinler'deki kasırgaya, Vietnam'daki sele, Somali ve Suudi Arabistan'da yine sel olaylarından bahsediyorduk. Son hortum olayı ise İtalya'nın Sardunya Adası yakınlarında görülmüş ve Kleopatra ismi verilmiş hortuma isim de verilmeye başlamış Avrupadaki hortumları daha önce karşılaşmıyorduk evet, gazetelerde biliyorum. bunu aslında İsveç'teki ve Kuzey İskandinavlardakine de Hilde adı verilmişti epey bir alışkanlık tansiyat. olsa gerek bundan sonra daha gündelik hayatın içinde olsa gerekli yapıyorlar ee, ve Kleopatra ismi verilen hortum nedeniyle dokuz kişi de hayatını kaybetmiş durumdaymış İtalya'da dokuz, dokuz kişi evet, yani evet çok çok ciddi adanın kuzey doğusunda şey. elektrik yokmuş hayattan kopmuş tamamen adanın kuzey doğusu Ve e, ölenlerin arasında genç bir anne kızı ve ilk yardıma gelen bir polis memurunun olduğu ifade ediliyor. Evet bu yani yeni normalin bu olduğunu görmek için daha e, Türkiye'deki medyada maalesef böyle bir haber alamıyoruz. Sadece Filipinlerle ilgili e, felaket e, haberlerinin kısmen görmek mümkün. Türkiye Gazetesi gibi de oraya e, şey gönderen... Muhabir gönderen ve yardımları da izleyen, İHA gibi kuruluşları yardımlarını izleyen muhabirler var ama iklim değişikliğinden ve bunun getirdiklerinden hiç söz da bir yayına rastlamıyoruz. Varşova İklim Zirvesi'nden